Bizim bahçe, bizim iller, gönlümüzün sesi. Bizim, bizim bahçe, bizim bahçe, bizim bahçe. Arkadaşlar, arkadaşlar, sizlere bir müşterimiz var. Sizlere, sizlere müşterimiz var. Sevinç doğdu içimiz, başlıyor eğlencemiz, başlıyor, başlıyor eğlencemiz. Ve o şöykülerle, masallarla, şiirlerle, başlıyor, başlıyor eğlencemiz. Bizim Bahçe, çocukların programı. Bizim bahçe. Bizim bahçe. Gel gel gel, benim güzel minik kelebeğim neredesin? Seni çok özledim Bizim bahçe, bizim bahçe. Bu hafta bir daha bir güzel. bir güzel Öylece çok güzel işte. güzel işte Çiçekler açıyor yüzde Gönülde kelebekler uçuyor Hadi hadi koşun yakalayın Biz buradayız bizim illerde Bizim bahçede Bizim bahçede, bizim bahçede. Selam sana ey Resul, peygamberler severin Habiballah. Selam sana ey Resul, peygamberler severin. Bizim bahçe. Bizim bahçe. Sevgili arkadaşlar ben Kemal Heysem Taş Bugün günlerden cumartesi Bugün bizim bahçede cıvıl cıvıl çocuk sesi Haydi arkadaşlar sesimizi tüm çocuklara duyuralım Her cumartesi bizim bahçede olalım Bizim bahçe her cumartesi saat 14'te Bizim iller radyoda Yaşasın bizim iller radyo Sevgili arkadaşlar bizim bahçeye hoş geldiniz Söyleyin bakalım nasılsınız iyi misiniz Rabbim hepinize sağlık, afiyet versin. Gönlünüz bereketli, dersleriniz başarılı geçsin inşallah. Bugün yine cumartesi. Haydi bakalım. Önce duamızı yapalım. Rabbi vela asir, Rabbi temmin bil hayr. Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma. Hayırla bitirmeyi nasip eyle. Amin. Merhaba arkadaşlar, kalbi imanlı, dili tatlı, güzel insanlar. Ben Ali Senayi. Türkiye Odalar Borsalar Birliği ortaokuluna gidiyorum. Buradan anneme, babama, öğretmenlerime, arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Bizim iller Radyo'yu, Bizim Bahçe Çocuk programını çok seviyorum. Evet sevgili dostlar, yüzün nurlu, güzel insanlar. Ali senayi arkadaşım dua okudu. Bir duada ben okumak isterim. Rabbena tina fit dunya hasanetan vefil akhireti hasanetanla günde azabınlar. Allahım bize dünyada ve ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Rabbena velil walideye velil müminineye mügûmül hisab. Allahım Beni, annemi, babamı ve bütün müminlere hesapların görüleceği günde bağışla. Amin. Sevgili dostlar, tanımak, tanışmak ne güzel. Rabbimiz Hucurat Suresi 13. Ayette, Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık buyuruyor. Sevgili dostlar, bizim iller radyoda Bizim Bahçe Çocuk programında tanışmaktan söz ediyoruz. Tanışmak için sizleri de Bizim Bahçe Çocuk programına bekliyoruz. Evet dostlar, adı güzel, dili tatlı güzel insanlar. Dünyaya gözlerimizi açtığımızda önce annemizle tanışırız. Annemiz bize zamanla acıyı, tatlıyı, güzeli, çirkini öğretir. Nasıl mı dersiniz? Çok kolay. Hal diliyle yani bize öğretmek istediklerini kendisi yaparak ve yaşayarak O güzel güzel konuşur tatlı tatlı yüzümüze güler. Bizi hemen seccadenin yanına yatırır. Başlar namaz kılmaya. İşte annelerimizin öğretmenliğiyle başlar her şey. Anneler namaza durur ama sanki bir gözü biricik yavrusundadır. Namazda bazı vakitler sesli okur. Okur ki okudukları hem biricik yavrusuna, ciğerparesine ninni olsun hem de yavaş yavaş Allah kelamını öğrensin. Namazını bitirir, ellerini açar, gözyaşlarını akıtarak dua eder yavrusuna, eşine, dostuna, tüm müminlere. İşte bu annedir. işte anne öğretmendir. Anne namaz kılar da yavrusu durur mu zamanla? O da başlar namaz kılmaya. Önce oyun sanır. Biner annesinin babasının sırtına namazda. Babasının takkesini, annesinin başörtüsünü, ya da seccadeyi alır da kaçar başka odalara. Yeniden merhaba arkadaşlar. Radyosunu yeni açan dünya güzeli sevgili dostlar. Şu anda bizim bahçe çocuk programını dinlemektesiniz. Sevgili dostlar, az önce neyi konuştuk, nelerden söz ettik hemen bir hatırlatalım. Tanışmaktan söz açıldı ve okula kadar gelmiştik değil mi? Evet, okumak ne güzel, okullu olmak ne güzel, alem olmak ne güzel, sevgili peygamberimiz, ''Alimler peygamberlerin varisleridir.'' buyuruyor. ''Ya Rab, bizlere de ilim sahibi olmayı nasip eyle.'' diye dua ediyor. Alimlerimizi, öğretmenlerimizi daima saygıyla anıyoruz. Bizi okutan, bizde emeği olan tüm öğretmenlerimizin, hocalarımızın Öğretmenler Gününü tekrar tekrar kutluyoruz. Haydi bakalım, devam edelim tanımaya, tanışmaya, öğrenmeye, öğretmeye. Evet, okul giden, öğretmenlerini seven, kitaplarını, okuldaki eşyalarını gözü gibi koruyan, çevresini temiz tutan arkadaşları ile iyi geçinen sevgili dostlar. Şu anda Bizim İller Radyo'da Bizim Bahçe Çocuk programını dinlemektesiniz. Frekansımız 97.3 Bizleri internet üzerinden www.bizimiller.com.tr web sitemizden canlı olarak dinleyebilirsiniz. Ayrıca Facebook ve Twitter sayfalarımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Şimdi kısa bir ara bizden Bizim Bahçe'den ayrılmayın. Bizim bahçe. Bizim bahçe. Bizim bahçe. Bizim iller. geçeriz testereyle bi çerezle sol taraftan vur kuvvetle vur ağacın yanında dur baltayı savdan savur bir de sol taraftan Şarkı söyler oynarız, hey oynarız Kışın odun yanınca Alevler parlayınca Şarkı söyler oynarız.